Yeni Yuva Caminin bitirilmesine yakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem caminin doğu duvarına bitişik iki oda yapılması için emir verdi. Biri hanımı Sevde radıyallahu anha, diğeri de nişanlısı Hazreti Ayşe radıyallahu anha içindi. Binanın yapımı toplam yedi ay sürmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu süre içinde Ebu Eyyub Radyallahu anh'ın evinde kaldı. Sevdenin evi bitmek üzereyken Zeyd radiyallahu anh'ı zevcesi Sevde'yi kızları Ümmü Gülsüm Radyallahu anh'a ve Fatıma Radyallahu anh'ayı Medine'ye getirmesi için Mekke'ye gönderdi. Ebu Bekir radiyallahu anh de oğlu Abdullah'a Ümmü Ruman Esma ve Aişe'ye getirmesi için haber gönderdi. Zeyd radıyallahu an, kendi karısı Ümmü Eyman ve küçük oğulları Üsame'yi de beraberinde getirdi. Talha tüm taşınabilir mallarını elden çıkarmıştı. Bu yüzden o da Zeyd'le beraber Medine'ye geldi. Henüz yeni hicret ediyordu. Bu partinin gelişinden kısa bir süre sonra Hz. Ebubekir Bekir kızı Esma'yı annesi Safiye ile birlikte birkaç aydan beri Medine'de olan Zübeyir'le evlendirdi. Hz. Ebu Bekir'in kız kardeşi Kureybe, yaşlı ve kör olan babaları Ebu Kafe'ye bakmak için Mekke'de kalmıştı. Kureybe'nin aksine babası henüz Müslüman olmamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Zeyd'in Ümmü Eymen radiyallahu anhadan başka, kendi yaşında ikinci bir eş almasını uygun gördü ve Cahş'ın oğlu Abdullah'tan güzel kızı Zeynep'i istedi. İlk önceleri Zeynep isteksizdi. Bunun için bir sürü geçerli nedeni vardı. Zeynep bir Kureyşliydi fakat bu sebebi öne sürmesi inandırıcı olmadı. İki taraftan da saf Kureyşli olan annesi Umeyme esetli bir adamla evlenmişti. Zeyd'in Kureyş kabilesine evlat edinildiği hesaba katılmazsa onun ailesinin kabileleri olan Beni Kelb ve Beni Tay Beni Esed'e göre daha aşağı bir statüdeydi. Zeynep Zeyt ile evlenmesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istediğini anlayınca razı oldu ve evlilik meydana geldi. O sıralarda kardeşi Hamne de Musab radıyallahu anh evlenmişti. Bundan kısa bir süre sonra Zeynep'in annesi Umeyme Medine'ye geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve kızları sevde ile birlikte yeni yapılan evde oturmaya başladılar. Bundan bir ya da iki ay sonra Ayşe’nin de artık evlenmesi gerektiği kararına vardılar. O sıralarda Ayşe radıyallahu anha güzelliği göze çarpan dokuz yaşlarında bir çocuktu. Güzelliği anne ve babasından kaynaklanıyordu. Kureyşliler babasına yüzü güzel olduğu için atik derlerdi. Annesi hakkında ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Kim cennetteki büyük gözlü huri kızlarını görmek isterse Ümmü Rumana baksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun süreden beri Ayşe'ye çok yakındı. Ayşe radıyallahu anha Peygamber aleyhissalatu vesselam'la babasının Medine'ye hicret edip kendisinin annesiyle birlikte Mekke'de kaldığı birkaç ay dışında onu her gün görmeye alışmıştı.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 Evden ayrılmasından kısa bir süre önce Ayşe bahçeye kaçmış ve bir arkadaşıyla oynamaya dalmıştı. Kendisi bu olayı şöyle anlatıyor. Bir tahterevallinin üzerinde oynuyordum. Uzun saçlarım darmadağını olmuştu. Geldiler beni alıp götürdüler ve hazırladılar. Ebu Bekir radıyallahu anh bahriyinden kırmızı ince çizgili bir kumaş almıştı.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 Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam ısrar edince içti ve kaseyi yanında oturan kardeşi Esma'ya uzattı. Orada bulunanların hepsi de sütten içtiler. Daha sonra gelin ve damadı yalnız bırakarak hepsi evlerine gittiler. Son üç yıl boyunca Hz. Ayşe'nin arkadaşlarının gelip Ebu Bekir'in avlusunda oynamadıkları çok az gün vardı. Hazreti Ayşe'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in evine taşınması bu durumu değiştirmedi. Artık arkadaşları her gün onu yeni evinde ziyaret ediyorlardı. Bunlardan bir kısmı kendisi gibi ailesiyle Mekke'de hicret edenler, bir kısmı ise Medine'de edindiği yeni arkadaşlardan oluşuyordu. Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor: Ben arkadaşlarımla beraber bebeklerimle oynardım. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelirdi. Onu görünce arkadaşlarım kaçışırlardı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları ben onlarla beraber olmak istediğim için geri getirirdi. Bazen onlar kaçmaya fırsat bulamadan olduğunuz yerde kalın derdi. Çocukları sevdiği ve kızlarıyla oynamaya alışık olduğu için bazen onlara katılıp birlikte oyun oynarlardı. Oyuncakların ve bebeklerin birçok rolleri vardı. Ayşe radıyallahu an şöyle diyor: bir gün ben oyuncaklarımla oynarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi ve "Ey Ayşe, bu hangi oyun?" dedi. Ben "Süleyman'ın atları" dedim. O da bana güldü. Fakat bazen geldiğinde onları rahatsız etmemek için cübbesine bürünür beklerdi. Ayşe radıyallahu anh'ın yaşamının üzücü bir yanı da vardı. Yesrib tüm Arabistan'da belli bir mevsimde yayılan ateşli humma hastalığıyla tanınırdı. Bu özellikle vahaya yabancı olanları yakalayan bir hastalıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hummaya yakalanmamıştı. Fakat onun en yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir azatlısı Amir radıyallahu anh ve Bilal radıyallahu anh hummaya tutulmuşlardı. Bir sabah Ayşe babasını ziyaret etti ve üç adamı yarı baygın halde yatarken bulunca dehşete kapıldı. "Babacığım nasılsın?" diye sordu. Fakat babası cevabını dokuz yaşındaki bir kızın anlayabileceği seviyeye indiremeyecek derecede hastaydı. Herkes her sabah akrabalarına iyi günler diler ve ölüm onun ayakkabısının bağından daha yakındır. Hz. Aişe babasının sayıkladığını zannetti ve amire döndü. Ölmese de ölüme çok yaklaşan amir de ona şiirle cevap verdi.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 Ayşe çok üzgün bir şekilde eve döndü. Ateşten akılları başlarından gitmiş bir halde sayıklıyorlar dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha anlamasa da çocuk hafızasıyla onların söylediklerini kelimesi kelimesine tekrarlayınca ikna oldu ve şöyle dua etti. Allah'ım Mekke'yi bize sevgili kıldığın gibi Medine'yi de bize sevgili kıl. Hatta daha da sevgili bize suyunu ve ekinlerini ver ve hummayı buradan mehyah kadar uzaklaştır. Allah Celle Celaluhu onun duasını kabul etti.